Her asla biler Ofli'ye Dediyle sizin orada çok bulunur evli'ye Memleketin ofiysa sen de biraz hocasın Bizim came boş kaldı bize imam olasın Ofli dedi ben size uğramışım gidemde Ben bir Ofli'yim ama hocalık yoktu bende Çöylü çok ısrar etti hocalık hususunda Zaten kurnazlık vardır Ofli'nin yapısında Ofli dedi millete sizi kırmayacağım Madem ısrar ettiniz hemen başlayacağım Biraz orta şekerli geldi geçti günleri Bütün bayburi sardı Ofli'nin filmleri Ofli'nin filmleri Ofli'nin filmleri Dedi bir günde köyde birisi eldi Cema toplu halde ofli hocaya geldi Hoca olmayan ofli cenazeyi neylesin Dedi bayburtlilara Allah rahmet eylesin Yarı buçuk sinirli çıktı verdi selayı Dedi kendi kendine geldik bulduk belayı Meftanızı götürün derenin kenarına Yalavuz bakar bakarım icabına Yalnız namaz olur mu şaşırdılar bu işe Herhalde bu hofli ne hoca da ne bişe bi Çaresuzluk içinde terk ettiler orayı Cemaat birbirine ha bu işi sorayı Ha bu işi sorayı, ha bu işi sorayı Dedim Mefta'ya çık tabi bir yol bulayım Yanımdaki dereye atıp da kurtulayım Attı onu dereye bir kurnazlık düşündü Bulundu huduslukta en az yukarı taşındı köyli geldi oraya ne Mefta'da ne bişe Herhalde bu ofli ne hoca da ne bişe Söylediler hocaya meftamuza ne oldu biz ayrıldıktan sonra ha burada ne oldu? Mefta ile aramda önemli olay geçti Çok iyi adam idi okudum onu uçtu Bu nasıl iştir diye sorup soruşturmayın Aklınız kesmeyse fazla karıştırmayın Fazla karıştırmayın fazla karıştırmayın Yirmi dakika sonra bakun orada ne oldu? Aşağıki köylüler tabutlan bile geldi. Dediler bu meftayı bulduk bizim derede. Bu işi anlamadık neler oldu burada? Hepisi sinirlendi, saldırıdiler ofliya. Hani bu ismişi dinlerden geldi buraya? Oni bunu anlamam ben okudum mu Yukarıda Yukarıdan etti, sağ gitti, aşağı düştü. Her gördüğün aflî hocam e olur olmaz şeylere hemşerim kanaîsun bu sözüm yalan mı dur söyle hemşerim söyle başa gelen çekin bu aflî'nun işi böyle aflî'nun işi böyle aflî'nun işi böyle aflî'nun işi böyle